Adamın biri halini şikayet etmek için bir Allah dostuna gitmiş ve şöyle demiş: "Efendim, hanımımı ilk gördüğüm zaman kendi kendime Allahu Teala şu alemde ondan daha güzelini yaratmamış derdim. Nişanlandım. Nişanlanınca onun gibi çok kadın olduğunu gördüm. Evlenince ondan daha güzelleri olduğunu fark ettim." Ve evliliğimiz üzerinden yıllar geçince baktım ki, bütün kadınlar benim hanımımdan daha güzel görünüyor. O mübarek zat meseleyi anlamıştı. Dedi ki, ''Evladım, sana bundan daha dehşetli ve daha acı olan bir şeyi anlatayım mı?'' ''Evet hocam, lütfen buyurun.'' dedi. ''Evladım, sen dünyadaki bütün kadınlarla evli olsaydın elbette şu sokakta başı boş gezen köpekler var ya belli bir zamandan sonra o köpekleri hanımlarından daha güzel görmeye başlardın. Adam şaşkın. Nasıl yani? Niçin böyle dediniz hocam? Evladım çünkü problem senin hanımında değil. Peki sorun nedir efendim?" dedi adam. Devam etti anlatmaya. Asıl sorun şu evladım. Biz insanlara aç gözlü bir nefis, harama bakan bir göz, Allahu Teala'dan utanmayan bir kalp verildi. İmtihan dünyası işte. Nefis hiçbir zaman doymaz. E böyle birinin gözünü ancak kabrin toprağı doyurur. Evladım, senin problemin. Gözünü harama yummamandan kaynaklanıyor. Hanımının eskisi gibi gözünde güzelleşmesini ve dünyanın en güzel kadını olmasını ister misin? Evet, tabii ki isterim hocam, dedi adam. O halde gözünü haramdan koru ve daima Allahu Teala'ya hanımını sana güzel göstermesini ve seni onun sevgisiyle rızıklandırmasını istemeyi unutma. Unutma yavrum. Nefsini aç gözlülükten, gözünü haramdan korursan, Allahu Teala'dan utanırsan, hanımının dünyanın en güzel kadını olduğunu zaten görürsün. Yani işin özü, hanımından başkasına bakmamakta.